Kapitalist modernitinin aşılma sorunları ve demokratikleşme. Giriş İmralı cezaevine alındığımda beni ilk karşılayan kişi Avrupa Konseyi'ne bağlı işkence yönleme komitesinin başkanlık düzeyindeki temsilcisiydi. Bana söyledi ilk söz, bu cezaevinde kalacaksın, biz de Avrupa Konseyi üzerinden denetleyip bazı çözümler geliştirmeye çalışacağız oldu. Dostluğa tarihte eşine ender rastlanan bir ihanet temelinde beni ABD CIA denetimine teslim eden Yunan Ulus Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri çıkar denklemini eklenince, çıplak krallar ve maskesiz tanrılar çağında İmralı kayalıklarına zincirlenip Prometheus efsanesine taş çıkartan biçimde bir kadercilik mahkumiyetine düşen oldum. Bu sürece yol açan Suriye'den çıkışımdaki denklem daha da çarpıcıdır. Beni Suriye'den çıkartan anlayış, özünde yine dostluğa çizdiğim payeyle İsrail-Kürt politikası arasındaki çelişkinin çarpışmasına dayanır. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında Kürt sorununun patronacılığına soyunan İsrail, şahsımda giderek etkili olmaya başlayan ikinci bir Kürt çözüm tarzına tahammül edemeyecek denli hassastı. Benim çözüm tarzım hesaplarına kesinlikle uygun düşmüyordu. Hakkını inkar etmemeliyim. Mozart dolaylı yoldan beni kendi çözüm yoluna davet etti. Ama buna da ben ne halaken ne siyaseten açık ve hazır değildim. Suriye-Arap yönetimi PKK önderliğiyle taktik yanı ağır basan bir ilişki biçimini asla aşmak istemedi. Kaldı ki Hafız Esad önderliği abd sovyetler Birliği-Gemonya çatışmasına dayalı olarak vücut bulmuştu. Sovyetlerin çözülüşüyle birlikte kritik bir aşamada hiçbir taktik ilişkiyi koruyacak durumda değildi. Benimle PKK oluşumuyla Türkiye'yi dengelerken bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin 1958'den itibaren gelişen Suriye üzerindeki tehdidine ve aşırı İsrail yanlısı eğilimine yanıt arıyordu. PKK'nın bu konuda uygun araç olması uzun süre bir taktik ilişkiye imkan verdi. Bu ilişkinin ikinci bir Kürt politikasına yol açabileceği pek görülmek istenmiyordu. Kürt yönetimlerinin bütün çabaları bu anlamda etkili olamıyordu. Bu kısa hatırlatma bile beni Suriye'den çıkartan esas gücün İsrail olduğunu gösterir. Şüphesiz ABD'nin siyasi ve Türkiye'nin askeri baskılarda bunlar rol oynamıştır. Unutmamak gerekir ki İsrail daha 1950'lerde Türkiye ile kapalı antlaşmalar içindeydi. İkinci kez 1996'da anti-terör adı altında yapılan ilave bir antlaşmayla ABD, İsrail ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki anti-PKK ittifakı tamamlanmış oluyordu. Bu sürece eklenmesi gereken diğer önemli bir faktör, ABD ve İsrail ile ilişki içinde KDP ve YNK yönetimiyle diğer bir deyişle 1992'de oluşturulan Kürt Federal Meclisi ve yönetimiyle Türkiye Cumhuriyeti arasında sağlanan anti-PKK teminde işbirliğiydi. Şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ve silahlı kuvvetleri o günün koşullarında taktik bir anlaşmayla hareket ediyorlardı. Ancak tarihin kendine has bir yürüyüşü vardı. Çok çeşitli algılamalar, önemli gelişmeleri belirler. Türkiye'nin günümüzde çokça öfkelendiği bu tarihsel yanılgısı dar, bencil ve tek taraflı bir algıdan kaynaklanmaktadır. 1998'de Aleyh'deki bu faktörlerin birleşmesiyle Suriye'den çıkışım gerçekleşti. Açıkça belirtmeliyim ki ben de Suriye'den çıkma gereğinin tamamen farkındaydım. Bu alanda aşırı bir bekleme dönemi geçirdim. Ama Kürdistan için gelişen politik çizginin çekiciliği ve stratejik düzeye çıkartmak istediğim dostluk yaklaşımım beni adeta tutsak etmişti. Suriye yönetimi en üst düzeyde bunun sakıncasını önemle belirtmişti. Bunu itiraf etmem gerekir. Ama ben halen stratejik bir haklar dostluğunun önemini ve vazgeçilmesini savunmak durumundayım. Beni Yunanistan'a çeken anlayış da aynıydı. Yunan devletiyle olmasa da halkıyla değerli dostluk ilişkileri geliştirmek ikinci düzeyde ilgimi çeken bir yaklaşımdı. Klasik kültür ve trajik tarihleriyle alışveriş oldukça önemliydi. Dostluğun gereğini dayatıcı nitelikliydi. Diğer bir olası çıkış yolu Küristan Dağları'ydı. Dağ çocukken yani diğer bir ismim de Dine Çöle, Dine Çıya'ydı. Dağ, çöl delisi anlamına gelir. Fakat iki temeni hesaplamam bu yolu ikinci plana bırakıyordu. Dağda ülkede olacağım yöre üzerine... Her türlü silahlı bombalamada bulunmamın kaçınılmazlığının halk ve yoldaşlar üzerindeki tahribatıyla ilişki darlığı dikkate alındığında böyle bir durumda sadece askeri yolda yoğunlaşma ve tümüyle askeri yola sapış kaçınılmazdı. Diğer önemli bir husus olarak gençliğinin inanılmaz eğitimsizliği ve kendilerini mutlaka eğitmem gereği beni daha çıkıştan alıkoyuyordu. Özcesi Türkiye'de resmi ve gayri resmi birçok çevrenin işte sıkıştırdık bak nasıl sonuç aldık iddiası fazla gerçeği yansıtmıyor. Nitekim aynı sıkıştırma politikası İran ve Irak üzerinde halen yoğunca denenmesine rağmen sonuç vermek yerine bir kör saplantıya yol açmıştır. İçine girilen Suriye ve İran taktik ilişkisinin ne tür sonuçlara gebe ise şimdiden kestirilemez. Bu ilişkiyle çok şeye gebe bir politikaya tevessül edildiği söylenebilir. Ya ABD, AB-İsrail ya da İran-Rusya-Çin ikilemi keskinleştiğinde acaba Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri bunun ortaya çıkacağı her sonuca katlanmaya hazırlar mı? Atina, Moskova, Roma hattındaki 3 aylık maceramdan çıkardığım dersler şüphesiz tarih değerlidir. Bu savunmamın temel kavramı olan kapitalist moderniteyi içine gömüldüğü binbir zırh ve maske içinde tanıyabilmem bu macerayla direkt bağlantılıdır. Bu macera olmasaydı bu çözümlemeleri yapmam şurada kalsın, belki ya klasik bir ilkel milliyetçi ulus devletinde çakılı kalacaktım ya da daha önce yaşanan yüzlerce örneği gibi hatta devlet kuranlarda dahil klasik bir sol hareket olarak kaderimi sonlandıracaktım. Kesin konuşmamayı bir sosyal bilgi ilkesi olarak hep göz önünde bulunduruyorum. Ama şu anki çözüm gücüme kavuşamayacağıma dair güçlü bir sezgim var. Benim için açıktır, kapitalist modernitenin asıl gücüne ne parasından ne de silahından kaynaklanmaktadır. Sonuncusu ve en güçlüsü olan sosyalist ütopya da dahil tüm ütopyaları her rengi büründüren ve en değmesi yirbaşa taş çıkartan kendi liberalizminde boğulması onun asıl gücünü oluşturmaktadır. Tüm insanlık ütopyalarını kendi liberalizminde boğulması çözümlenmedikçe kapitalizmle mücadele şurada kalsın en benim diyen düşünce ekolü bile en iyisinden onun bir hizmetkarı olmaktan kendisini kurtaramaz. Marx kadar kapitalizmin çözümünü yapan olmamış. Lenin kadar devlet ve devrim üzerinde çok az kişi yoğunlaşmıştır. Ama bugün açığa çıkmıştır ki çok sıtlı geçinseler de Marxist Leninist gelene kapitalizme azım sanmayacak düzeyde materyal ve anlam hediye etmiştir. Çünkü yine tarihin farklı algılar toplamı olan iradelerimizin beklentileri üzerinde sonuçlar doğurması çokça rastlanan bir durumdur. Bunu bir kader ve kaçınılmaz bir diyalektik ilişkisi olarak belirtmiyorum tersine özgürlük ütopyaları üzerinde daha yoğunca durulması gerekir diye bir sonuç çıkarıyorum. Liberalizmin tahrik ettiği birey ve toplumu çözüp insanı kendi doğal macerasına akıtmadıkça, sonuç toplumsal kanserle ölüm olmaktan öteye gitmez. Bunu uzun uzun anlatacağım. Şunu demeye getiriyorum, beni İmralı cezaevine buyur eden Avrupa Konseyi temsilcisi olan hem de 70 yaşındaki hanımcılığın arkasındaki büyücü sistemi, Kapitalist moderniteyi çözmedikçe kaderimi doğru çözemeyeceğim açıktır. Süreç baştan sona kadar İsrail, ABD, AB ve çözülmüş bir Sovyet Rusya tarafından yaratılmıştır. Suriye, Yunanistan ve Türkiye hükümetlerinin komplodaki rolü ise ikinci el bürokratik hizmetlerden öteye gidemez. Sorgulama sürecinde açıkça Türk yetkililerine dört temel kurumun, yani Genelkurmay İstikbaratı, Milli İstikbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma İstikbaratı'nın temsilcilerine beni yakalamakla sevinmelerinin anlamsız olduğunu söyledim. Alçakça ve kalleşçi bir yöntemle ve dost ilişkisini eşi görmemiş bir komployla kullanarak, beni uçağın içine atıp üzerime çullanmaları yiğitçe bir savaş tarzı değildir. Bu gerçek bile ABD'nin hegemonu olduğu, kapitalist modernitenin ne bir liberalizm olduğu çok çarpıcı bir örnek olarak ortaya koymaktadır. Baskı ve istismarda sınır tanımayan sistem. Kendi mücadele sistemimde Türk ulus devletini tanımıyor değildim. Tek başıma da olsa en zayıf halimle karşı çıkma cesaretini gösterdim. İyi bir mücadele ettiğimi de tanık olan herkes bilir. Bunda yadırganacak bir yan yoktur. Ortada olan Kürtlük için bir ölüm fermanıydı. Bu durumda ya insanlığımdan ve onurumdan vazgeçmeyip dirilecektim ya da rengi ve cinsiyeti bile belli olmayan bir kölelik içinde gidip gidecektim. Bu gerçekliği tartışmıyorum. Bunu öfke de duymuyorum. Öfke duyduğum temel nokta düşünce ideoloji ahmaklığının önüne bir türlü geçememekti. Öyle bir sistem ki sözde insan aklını neredeyse yere göğe sığdırmaz. Ama gerçekte olan ise bir grup insanın hiçbir canlı sistemine görülmeyen bir biçimde kendi öz türüne tüm insanlığa biçtiği sömürü ve savaş payisidir. Bununla da yetinmeyip doğanın altı ve üstü de dahil tüm çevreyi zehirleyip insanlığa sunmasıdır. Doğduğum toplum Neolitik köyün kültürel etkileriyle yüklüydü. Bu kültürde saf bir dostluk ve kalleşçi olmayan mücadele esastır. Bu duygularla büyümüştüm. Fakat tüm uygarlık süreçlerinin dışında tutma ve uygarlığın en olumsuz etkilerini katı bir yabancılaşma biçiminde çoktan kader haline getirme gitmiyormuş gibi, kapitalist moderniteyi en sert ve muhafazakar gelenekle birleştirerek, şovanizmin uç sınırında bir etnik milliyetçilikle ulus devlet kuşatmasına alınmak çözülmesi en zor ideolojik tahakkümdür. Buna bir de her an eli tetikte bir çıplak zor eklenince, daha doğmadan mıh gibi yere çakılma kaderinin diğer adı olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından çıkışım öyle ahım şahım bir direniş sonucu olmadı. Bu çıkışın nedeni birkaç doğumatik sol çözümlemeyle bağlandığımız ulusal sorunu çözümüne yeni bir yaşam alanı aramaktı. Orta Doğu'daki PKK, sistemin boşluklarından bazı sonuçlar almaktan öte bir şansı sahip değildi. Ama yine de sistem karşıtı bir güç olarak varlığını sürdürme ve geliştirme sistemi ve çabası Orta Doğu için küçümsenmemesi gereken bir anlayıştır. PKK'nın kendini kalıcı bir biçimde dağlar başta olmak üzere silahlı direnişe taşıması doğuracağı sonuçlar bakımdan önemlidir. Kürtler için ise bu giderek politikleşme anlamına gelmektedir. Klasik işbirlikçi unsurlardan kopuş ilk defa bir özgürlük alternatifini algılanır kılmaktadır. Ne klasik orta çağdan kalma despotik rejimler ne de onlara eklemeli sözde çağdaş ulus devletler açısından beklenebilecek ya da kabul edilecek bir çıkış söz konusudur. Hem Kürt işbirlikçilerin, hem de bölge ulus devletler ve emperyalist hegemonların PKK terörist örgüttür dayatmalarında anlaşmaları bu nedendendir. Özgür Kürt, birey ve toplumyla kendilerinin tüm ezberlerini bozmaktadır. İslam'ın fetihçi ideolojisiyle liberalizmi milletçi ideolojileri çoktandır özgür Kürtlüğü defterden silmiş olup tarih dışı saymaktaydı. Benim şahsımda dışlanan ve tek kişilik bir ada cezaevine mahkum edilmek istenen Esas da bu özgür Kürtlük'tür. 9 yıldır tek başına tutulduğum İmralı'da günlük olarak uygulanan politikalar sistemlidir. Bunlara sadece Türk cezaevi politikalar olarak yaklaşım göstermek önemli yanılgılara yol açar. Bu da hem Kürtler hem de Türkler için beraberinde politik çözümsüzlükler ve çatışmalar doğurur. Fakat şunu da çok iyi algıladım ki, Türklük ne kendi adına savaşabilir ne de barışabilir. Kapitalist modernitenin ona biçtiği rol, Türk halkı da dahil tüm ortadoğu halklarının kapitalist sistemin baskı ve sömürüsüne açık hale getirilmesinde kaba bir jandarma rolü oynamak, bekçilik ve gardiyanlık yapmaktır. Hem Avrupa'nın içinde hem dışında sağlam kazağa bağlanmış Türkiye ve Anadolu kültürleri onlar için çok önemlidir. Uygulanan herhangi bir politika değildir. En incelenmiş politikalarla stratejiler büyük oranda el altından, kapsamlıca ve birleşik olarak yürütülmektedir. Gerek NATO gerek AB ilişkileri bu bağlamda daha iyi algılanabilir. Buraya kadar anlatmak istediğim hususlar bile kapitalist moderniteyi derinliğine kavramadıkça anlamlı bir savunma yapamayacağımı göstermektedir. Savunmamın dayanaklarının kuru bir hukukla hiç anlam kazanamayacağı açıktır. Yüzeysel bir politik ve stratejik yaklaşım neden yeniden yargılanma sürecin örtbas edildiğini açıklığa kavuşturmayacaktır. Yeniden yargılanma algılanması, özgür kürdlük çözümünü açıklığa kavuşturması açısından da büyük önem taşımaktadır. Gösterimsel Türk yargısına karşı demokratik cumhuriyet çıkışım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki davada Sümer Rahip Devleti'ne demokratik uygarlığa ve bir halkı savunma adı altında yaptığım kapsamlı sunumlar, özde gerçek demokrasi ve adaleti anlaşılır kılmaya çalışmaktaydı. Bu savunmalarım ise kapitalist moderniteyi sorunsallaştırma ve aşılması gereği kadar demokratikleşmenin hem siyasi sistemini hem de özgürlükle bağlantısını çözüm alternatifi olarak anlam zenginliğine kavuşturmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bir kez daha savunmalarımın bütünlüklü ve tamamlayıcı niteliğini ortaya koymaktadır. İmralı'daki ilk yargılamanın bir gösteri oyunu olduğunu söylemiştim. Gerçekten bu süreçte hukuki savunma yapacak koşullar yoktu. Her şey yenince detayına kadar önceden planlanmıştı. Kararın verileceği gün seçilen baş yargıcın niteliği ve memleketinden tutalım yargılanma sürecine katılımlar bu konuda ABD ve AB ile de anlaşmaya varılmıştı. Bana düşen bu durum karşısında sahte bir hukuk savunmacısı olmak değildi. Ortada hukuk zaten yoktu. Aynı durum AB açısından da geçerliydi. Tüm sorun benim temel Kürt sorunu kapsamında nasıl kullanılacağıma ilişkindi. Kim sorun benim temel Kürt sorunu kapsamında nasıl kullanılacağıma ilişkinde. Her şey bu amaca hizmet etmeliydi. Zaten Kenya süreci baştan sona AB hukukunun çiğnenmesiydi. Kenya hukuku hatta Türk hukuk sistemi bile çiğnenmişti. İdamı sürekli gündemde tutmaları davanın politik sonucuna ilişkindi. Güya korkmuştum. Dolayısıyla idam tehdidinin sürekli canlı tutulması işe yarayacaktı. Bu durumlar karşısında yapmam gereken politik sürece katkı sunmaktı. Bunun için savunmaların politik mesaj niteliği önemliydi. Ayrıca sonuca yol açan yanılgılara köklü yanıtlar aramak yapılması gerekendi. Öyle yapılmaya çalışıldı. Bu süreçte tüm savunmalarıma hakim olan anlayış bu temeldeydi. Oyuna en az alet olmak ve özgür mücadelesine katkı sunmak ancak bu temelde mümkün olabilirdi. Açıkça söylemeliyim ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden tutuklanmamın hukuka aykırı olduğuna dair hüküm vereceği beklentisi içindeydim. Böylelikle adil bir yargılanma imkanı doğabilirdi. Bu hüküm çok açık bir haksızlıkla verilmedi. Geriye kalan mahkemenin yargılamanın adil gerçekleşmediğini söylemek zorunda olmasıydı. Zaten her şey açıkta ve seyirlik konumundaydı. Uzun süre bekledikten sonra adil yargılanmayı beklerken, AB konseyinin Türk hükümetiyle yaptığı tek taraflı uzun görüşmeler sonucunda ve kendileri açısından önemli politik tavizler karşılığında tam bir hukuk skandalı olan ve onlarca noktada hukuka ters girişimlerle sözde dosya üzerinde yapılan işlemle eski devlet güvenlik mahkemelerinin kalıntısı olan Ankara 11. ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemeleri eliyle dosyalar eskiden olduğu gibi hükme bağlandı. AB Bakanlar Komitesi ile bu temelde uzlaşıp dosya tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine iade edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin tavrı halen beklenmektedir. Kendi adil yargılama kararına karşı tavrı gerçekten merak konusudur. Asıl hukuki savunmayı bu yeniden yargılama sürecinde yapmaya hazırlanırken böylece boşa çıkarıldık. Dolayısıyla hukuki yargılanma bir gösteri olmaktan öteye gidemedi. Bu süreçte daha iyi anlaşılan husus, PKK, kendi şahsı ve Türk sorununun geneli konusunda ABD, AB ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun bir iletişim ve uzlaşma arayışında olduklarıdır. Türkiye geniş ekonomik tavizler karşılığında Türkiye'deki Kürt sorununun tasfiye ederken, Irak'taki Kürt federe devleti oluşumunda da şartlı bir destekleme tutumunda ısrarlıdır. Bu konularda çok yön görüşmelerin yapıldığı her geçen gün daha çok açığa çıkmaktadır. ABD ile bu taviz ve uzlaşmalar zaten açıktan yürütülmüştü. Demek ki bu uzlaşmalardan en önemlisi benim tutuklanmam, yargısız infaz altında tutulmam, Türkiye'de Kürt sorununun tasfiyesi ve PKK'nin terörist örgütü ilan edilmesiydi. IMF ve AB Kopenhag kriterleri ise kirli uzlaşmanın iyi birer kılıfıydılar. Açıkça belirtmeliyim ki AB kurumlarından bu denli kirli ve kuşkulu tavırlar beklemiyordum. Bu gerçekler beni AB'nin insan hakları ve demokratik normlar konusunda derin bir sorgulama itti. Bu konularda yoğunlaşmam, sorunların daha köklü olduğu ve aşılmalarında o denli köklü yaklaşımlar gerektirdiğini gösterdi. Şüphesiz insan hakları ve demokrasi konusunda AB ileri bir hamleye sahiptir. Bu yönüyle dünyamızın umut kapısıdır. Ama temelindeki kapitalist modernite onu zincir gibi bağlamış olup daha ileri hamleler yapma konusunda karamsar kılmaktadır. Rus devrimcileri kendi devrimlerin zaferini Avrupa'nın en azından bir bölümündeki devrimlerle garanti altına alınacağını düşünüyorlardı. Ama bu beklentilerin gerçekleşmediği bilinmektedir. Tersine Avrupa Liberal Karşı Devrimi, Sovyet Rusya'yı ve öncülük ettiği tüm sistemi kendi içinde eritti. Aynı şey günümüzde demokratik devrimler içinde söz konusudur. Avrupa'dan beklentinin aynı sonuca yol açmaması için küresel sermayenin en gelişkin çağında, Küresel demokratikleşme arayışında olmak daha da gerçekçi bir yoldur. Avrupa'daki demokrasi, insan hakları ve özgürlükler katlarını ancak bu paradigma altında anlamlı kılabilir. Anaatlarıyla açıklamaya çalıştığımız bu gerçekler, adil yargılamanın neden gerçekleştirilmek istenmediğini bütün derinliğiyle ve temel kategoriler üzerinde çözmeyi gerektirmektedir. Savunma gerçekliğimde daha önce istediğim ana esas kaynaklarına indirgemeyi önemli kılmaktadır. Her ne kadar aşırı indirgemecilik algılamada ciddi yanılsamalara yol açsa da sorun modernite kaynaklı olduğundan bu sakıncaları göz almak gerekir. Zaten çözmeye çalıştığımız ana bölümler iş bütünlüğe sahip olup indirgemeciliğin sakıncalarını asgariye indirecektir. Girişten sonra el almak istediğim öncelikli bölüm yöntem ve hakikat rejimidir. Bilindiği gibi yöntem alışıla gelen inceleme-araştırma yoludur. Tarihte ve günümüzde denen bu alışkanlıkları tanımlamak aydınlatıcı olacaktır. Olumlu ve sakıncalı yönleriyle yöntemcilik anlayışlarının temel nedenlerini açıklamak çözümlememizde kolaylık sağlayacaktır. Yöntem hastalıklı olmaksa da takip edilecek bir yol her zaman gereklidir. Hakikat rejimiyle kastettiğimiz husus yaşamın anlamına en iyi nasıl ulaşabileceğimize ilişkindir. İnsan düşüncesini çok meşgul etmiş olan hakikat gerçeklik nedir? Nasıl ulaşabilir veya ulaşılmaz sorusuna cevap aramak her ciddi araştırma için çözülmesi gereken hususların başında gelir. Bu bölümde bütün insanlık muayyizsini, zihniyetini adeta tutsak eden nesnellik ve öznellik kavramlarıyla birlikte bazı ana düşünce kuramları deşifre edilmeye çalışılacaktır. Toplumsal gelişmede anlamlı bir mekan ve zaman ayrımı bölümünde, esas olarak temel toplumsal kategorilerin inşa edilmez sorunların zaman ve mekandan kopuk ele alınmayacakları aydınlatılmaya çalışılacaktır. Gerek toplum biçimlenmelerini, gerekse özelliklerini ya kuru tarihsel olaylar biçiminde ele alış ya da bu konularda sanki hiç mekansal kayıtlar yokmuş gibi soyut anlatımlar toplumsal algılamalarımızı tam bir keşmekeşliğe sürüklemekte, en rezil çıkarlara alet etmeye ve sonuçta gerçek adı altında tam bir toplumun yalansamalı retoriğine, demagojisine yol açmaktadır. Toplumsal gerçeklikler inşa edilirken, özelliklerin zaman ve mekan boyutları olanca açıklığıyla esas alındığında insan yaşamının anlamlı kılınmasının olanakları da artacaktır. Bu durumda birçok kavram ve kuramın büyük safsatalar, aldatmacalar, yanılgılar spekülasyonu, söz klişeciliği olduğu anlaşılabilecektir. Somut olarak günümüzün uygarlığının başat olanı kastedilmektedir. Tarihsel ve mekansel gelişime ana unsurlar halinde anlamlandırılmaya çalışılacaktır. Çıplak krallar ve maskesiz tanrılar çağı bölümünde, kapitalizmin bir üretim biçimi olarak doğuşu ve toplumda yol açtığı kanserleşme açıklığa kavuşturulmaya çalışılmaktadır. Görünüşte çok açık olan, özde ise kapitalizmin kendine bağladığı siyasi iktidar ve bilimle inşa ettiği herkesin herkese savaşının anlamı, bilimcilik yöntemiyle, bilimin kavram ve kuramlarıyla yürütülen bu savaşın zihni alanda egemenliğinden kurtulanamaz bir döngü yol açmasının iç yüzü deşifre edilmeye çalışılmaktadır. Yine kapitalist sisteminin Marksizm, Anarşizm, Ulusal Kurtuluş ve hatta Sosyal Demokrasi akımları başta olmak üzere kendisine karşı savaşan tüm akımları kendi hizmetinde kullanmaya elverişli bir alete dönüştürme yeteneği açıklamaya çalışılmaktadır. Başlangıçta tüm toplumların hor gördüğü metalaşma ve değişim değeri nasıl oldu da topluma hükmeden yeni tanrılar oldular. Eskinin kendilerini rengaren kıyafetlere büründüren, kale ve saraylarda apayrı yaşamlar halinde ayrıcalıklaştıran çok az sayıdaki kralları, nasıl oldu da aşırı çoğalmış ve çıplak biçimde tebaalarından ayırt edilmez hale geldiler. Çok bilimcil, çok iktidarlı ve maddiyatlı bir sistem olduğu halde, neden çevresi ve iç yapısıyla bu sistem altında en cahillerin bile yol açamayacağı hastalıklar ve ölümler tükenen topluluklara dönüştürülüyor? Bu sorunların sırlara alınarak cevaplar bulunmaya çalışılacaktır. Gerek ekonomi, sosyal yapı ve siyasal kurumlarıyla bölünmediği ulus devlet bölümleri, gerek bu anlayışlar ve teorimlerden kaynaklanan bilimsel bölümlerin gerçek rolleri, yaşamı nasıl anlamlaştırdıkları, yaşamı nasıl anlamlaştırdıkları veya anlamsızlaştırdıkları irdilenecektir. Milliyetçilik ve bireycilik gibi bir resmi din olan liberalizmin asıl rolü anlaşılır kılınacaktır. Kapitalizmin toplumların iç ve dış yapısında sürekli bir savaş olduğu, bu anlamda yaşamın gergin, stresli bir kriz ve kaos hali olduğu gösterilecektir. Özgürlük Ütopyalarıyla Tekrar Yaşamak Çağı adlı bölümde, kapitalist modernitenin kaos ve krizli yaşamdan tekrar özgürlük ütopyalarına kavuşmuş yaşam tarzlarına nasıl ulaşılacağı irdelenilmektedir. Maddi yapılanın egemenliği altındaki kapitalist, modern yaşamdan kovulan ütopyalı ve büyüleci yaşam ifadelerine tekrar kavuşmak için yeni ruhsal ve zihinsel anlamda bütünlüklerine nasıl erişileceğinden, bu anlam bütünlüğü temelinde özgür yaşam dediğimiz evrene nasıl kanat açılacağından bahsedilecektir. Anlamı kovan kapitalist modern yaşam kalıpları ölmekten bir kaçış hali iken, bunların aslında nasıl da ölüm-yaşam ikilemini anlamsız kılıp kutsallığı bozdukları, yaşamı tüm sihirli, büyüleyici ve şiirsel yanlarından kopartarak ebedi bir ölüm ve mahşer çağını inşa ettikleri gösterilecektir. Sembolik olarak postmodernizm gibi kavramlara pek anlaşılır kılınmasa da, eklektik olarak birçok ifadesine rastlanan ütopyalı özgür yaşam seçeneği bir evrensel bayram hali olarak anlamlandırılmaya çalışılacaktır. Bu yaklaşımın öyle çokça işlendiği gibi bir üretim ve toplum biçiminden ziyade, bu tip ayrımlar içinde çıkılmaz hale gelen kavram ve kuram bozulması yerine, günlük ve anlık anlamlı yaşam topluluklarından oluşabileceği resimlenecek, sergilenecektir. Kapitalizm çağında Orta Doğu kendi özgünlüğü içinde ayrıca işlenecektir. Kapitalizmin iki dünya savaşıyla düşüremediği Orta Doğu'yu ayakta tutan temel etkenler nelerdir? Neden Orta Doğu dünyanın en sorunlu, içinden çıkılmaz bölgesi gelmiştir? Bir anlamda günümüzde yaşanan Üçüncü Dünya Savaşı'nın temel alanı ve zamanı olarak içinde hangi olasılıkları barındırmaktadır? Orta Doğu'nun kapitalist moderniteye direnişini nasıl anlamlandırmalıyız? Uygarlığın beşi olan bu alan, tersine onun mezar haline gelip, özgür yaşam ütopyaları çağına geçişinin alanı olabilir mi? Dolayısıyla yaşamı ayaklara düşürmüş olan bu alan, yeniden kendi kutsallarını inşa ederek anlam yüklü, büyüleyici, şiirsel ve müzikli özgür yaşam tarzını doğurabilecek mi? Bunun için kapitalist modernitenin maddi ve bilimcil kalıplarını, daha özgür bir yaşama olanaklı kılan demokratik yönetim biçimlerini, çevreyle bütünleşmiş üretme gruplarını ve anlam yüklü bir bilgelik meclisini oluşturabilecek midir? Bu tip temel sorunlara yanıt aranacaktır. Orta Doğu'da kapitalizmin diğer bir görünüşle Hristiyanlığın ve Museviliğin anlam yüklediği, İslam'da bunların etkisi altında mahşer olarak bahsettiği savaş olan Armageddon'da Kürtlerin rolü ayrı bir bölüm olarak inçlenmektedir. Kürtlere bir anlamda halk olmayan halk da denilebilir. Çünkü bu kadar kendi östel değerlerinden kaçan ve kaçırtılan başka bir halka ayrım kazanmış bir insan toplumuna rastlamak mümkün değildir. Kürtlerin çok güçsüz ve savaş yeteneği olmayan bir halk oldukları söylenemez. Stratejik coğrafyaları ve antropolojik karakterlerle savaşı en çok verebilecek, kazanabilecek insan topluluğunu oluşturmaktadırlar. Kadınları ve gençlerdeki cesaret potansiyeli çok yüksektir. Fakat gölgelerinden bile korkacak kadar ötlekle kılınmışlardır. ABD, Orta Doğu'da bu topluluğu yeni temel müttefik olarak seçmek durumundadır. İsrail'in apayrı bir Kürt projesi vardır. İslam'ın unutur, inkar edilir kıldığı bu halk, tüm tarikatçı yapılanmalara karşı Armageddon'da ağırlıklı olarak Hristiyanlar ve Musevilerin yanında yer alacaktır. Zaten Alevilik ve Yizidilik ile kendi yoksullarından çoktan anlamını yitirmiş diğer mezheplerin layıkları bu toplumun ezici çoğunluğunu oluşturmaktadır. Az sayıdaki üst tabaka geleneksel ve modern İslami tarikat ve grup elebaşları hızla Arap, Acem ve Türk işbirlikçi rollerini terk edip emperyalist metropollerde kendilerine yeni efendiler aramaktadırlar. Bunlar en kolay tasfiye edilecek kişi ve grupçuluklar durumundadırlar. Fakat Kürtlerin Orta Doğu'daki bu yeni çatışma ve kaos dönemindeki rollerini sadece işbirlikçilikten ibaret görmek büyük bir eksikliktir. Özgür yaşam felsefesine en çok ustamış olan Kürtlerin ezici bir çoğunluğu hep bu susuzluğu giderecek anlamlı öncülerini bekleyecektir. Bu çoğunluk çoktan kendini tüketen ortaçağ yaşam kalıplarını hızla terk edebilecekken, Kendisine sunulan ve hiçbir halka özgür yaşam şansı vermeyen kapitalist modernitenin güçlü sayacağı ulus devletçilik kalıbına da fazla takılmayacaktır. Eşitlik ve özgürlük ideallerine en çok kavuşma şansı verebilecek olan demokratik konfederal yönetim biçimi, hem tarihi ve coğrafi hem de karakteristik özellikler açısından Kürtler için en uygun politik biçimlenmedir. Bu anlamda KCK, CIVAKEN Kürdistan, hem çepeçevre kuşatıldığı katı ulus devlet yapılarıyla sorunlarını çözmek, hem de yeni bir ulus devlet maddi yapılanmasıyla yeni bir dert ortamına girmemek açısından en elverişli çözüm olanağı gibi bir rol sergilemekte ve anlam ifade etmektedir. KCK, Orta Doğu Halklar Mozeyna dayatılan kapitalist moderniteden kaynaklanan ulus devlet savaşlarına imha edilen, soykırıma uğratılan, baskı ve istihmardan ötürü bütün özgür yaşam ütopyaları yok edilen Arap, İrani, Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Yahudi ve Kafkas kökenli toplumlar, etnisite, tüm mezhepler ve dinlerle Avrupa kökenli demokratik ve insan haklarını yaşamayan toplulukları yeniden kendi kutsallıklarına, özgür yaşam ifadelerine ve maddi kazanımlarına kavuşturacak temel form olan Orta Doğu Demokratik konfederasyonu içinde bir öncü model durumundadır. Eğer Irak kaosundan demokratik bir federal cumhuriyet doğuyorsa, bu yönlü bir gelişmede öncü bir rol oynayabilir. Kapitalist modernitenin Üçüncü Dünya Savaşı Orta Doğu'nun özsel, mekan ve zaman boyutu içinde en olumlusundan en olumsuzuna açık uçlu birçok gelişmeye gebedir. Bu savaşta sonucu anlam yüklü grupların inisiyatif ve çabalar belirleyecektir. PKK kendini sürekli geliştiren bu özgür yaşam ideali anlam yüklü gruplardan, öncülük iddiası taşıyan gruplardan sadece biridir. Kapitalist modernite koşullarında ne kendim? Ne de öncüsü kıldığım halklarımız için diğer birçok kişilik ve halk grubu için adil bir yargılamanın gerçekleşmeyeceği anlaşılır bir husustur. Sonuç bölümünde bu hususa değinilecek. Daha doğrusu bu savunmayla bu husus anlaşılır, kanıtlanır, kılınacaktır. Sürekli toplum içinde ve dışında savaşla beslenen bir sistem ancak özgürlük ütopyalarımıza sarılarak her yerde bulunan istismar ve iktidara karşı her yerde anlamlı direniş ve adalet odakları oluşturmakla aşabiliriz. Diğer tüm yolların yaşam için bir kısır döngüde ömür tüketmekten öte bir sonucu, hedefi yok gibidir. Bu savunmayı İmral Adası'nda mutlak tecrit koşullarında yazıyorum. Alışıla gelen inceleme ve araştırma olanaklarım olmadığı gibi bu terrih edeceğim bir yolda değildir. Adlarını ve eserlerini sıralamayı anlamsız bulduğum, hep birilerine katkı sunan insanlık öncüleri benim için de ana kaynaklardır. Büyük düşünce ve eylem savaşçıları özgür yaşam için nicelikleştirilemez. Bu yönüyle de modernitenin bilim yapılanmasına karşıyım. Hiçbir sesim ve özgür yaşam iradesinin tecrit koşullarındaki kadar özgürlük yanlısı ve adil olmayacağına inanarak bu savunmamı dostça ve yoldaşça yürümesini bilmiş ve bilecek olanlara adıyorum.